Merhaba, Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin 2014 yılında 6303 megawatt artarak 70 gigawatt seviyesine ulaştı bildirildi. Ne yazık ki geçen yıl devreye giren yeni elektrik üretim kapasitesinde fosil yakıtlara dayalı yatırımlar ağırlığını korumaya devam etti. Bakanlık verilerine göre 2014 yılında Türkiye'de devreye giren termik santrallerin toplam kurulu güçleri 3900 megawatt oldu. Bu gücün 2150 megawattlık bölümünü İthal kömüre dayalı santral yatırımları, 58 MW'lık bölümünü, linyete dayalı santraller, 1677 MW'lık bölümünü ise doğal gaz santralleri oluşturdu. Dolayısıyla Türkiye, atmosferi kirletmeye devam etti. Geçen yıl Türkiye'nin hidroelektrik alanındaki elektrik üretim kapasitesi 1366 MW, rüzgar enerjisi alanındaki kapasitesi ise 882 MW arttı. 3 jeotermal enerji santrali yatırımı sayesinde de bu alanda 70,5 megawattlık kurulu güç artışı görüldü. 2014 yılındaki yatırımlardan sonra Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesinde termik santrallerin payı %60, hidroelektrik santrallerin payı %34, rüzgar enerji santrallerinin %5.22, güneş elektriği santrallerinin ise binde 6 oldu. Türkiye'nin acil olarak merkeziyetçi enerji santrallerinden uzaklaşıp dağıtık sistemlere geçişi gerekiyor. Pazar Araştırma Kuruluşu, İHS 2015'in ilk çeyreğinde Çinli üst düzey fotovoltaik panel üreticilerinin ürünleri için arz noksanlığı yaşanabileceğini söyledi. Kuruluşa göre 2014'ün son çeyreğinde yükselen talep bu üreticilerin stoklarını önemli oranda azaltmış durumda. Çoğu üretici ise 2015'in ilk çeyreğinde gerçekleştirebileceği üretimin tamamı için sipariş aldı. iHS öngörüsünde göre küresel fotovoltaik panel pazarı bu yılın ilk çeyreğinde 10.8 gigawattlık büyüklüğe ulaşacakken bu talebin 5.7 gigawattlık bölümü ise Çinli birinci kademe üreticiler tarafından karşılanacak. Bu Çinli üreticilerin pazar paylarını bu dönemde %50'nin üzerine çıkarmaları anlamına gelecek. Bu üreticiler 2014 yılının ilk çeyreğinde %34, son çeyreğinde ise %45'lik pazar payına sahiplerdi. Kuruluşa göre fotovoltaik panel pazarı 2015'in tamamında 52.8 gigawata ulaşacak, talebin çoğu ise Haziran ayından sonra gerçekleşecek. Çinli üreticiler ise bu talebi karşılamak için yılın ikinci çeyreğinden itibaren stoklarını tekrar yükseltmeye başlayacak. Kuito adlı radyoaktif atık yüklü gemi sökülmek üzere İzmir Alaa'ya gelmesi nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye'ye girmesine izin vermeyin çağrısı yaptı. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, içinde radyoaktif atık ve tehlikeli atık olan Günlük 100 bin varil petrol işleme kapasiteli Kuito adlı tankerin İzmir Ali ya yaklaşmakta olduğunu belirterek yetkililere durdurun bu tankeri çağrısı yaptı. Bozoğlu Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'ya yaptığı açıklamada Kuito adlı tanker hakkında 2013 yılında hazırlanan rapora göre yüksek miktarda radyoaktif atık ve tehlikeli madde içerdiğini belirtti. Türkiye'ye girdiği noktada bu tankeri tekrar geri döndürme şansımız olmayacak dedi. Türk hukuk mevzuatına göre Türkiye'ye radyoaktif madde sokulması yasak. Bu yasağda vurgu yapan Bozoğlu, Kuito adlı geminin ise 2013 yılı raporlarına göre yoğun radyoaktif madde ve tehlikeli atık bulundurduğunu söyledi. Kuito için yapılan tank etüt çalışmalarında güvenlik ve üretim oryantasyonuna bakıldığında geçmiş 12 ay içerisinde tank ekipman borular içerisinde konsantre olmuş yoğun radyasyon seviyesi yüksek maddeler ve tank dibi karbon küllerine ile yaklaşık 1000 ton petrol atığı beyan edilmişti. Texcom firması tarafından 2013 Aralık ayında yapılan radyasyon ölçümlerinde gemide standartlara göre belirlenen eşik değer olan 0.23 mikrosivert saatin üzerinde harici gama dozu değerlerine rastlanmıştı. Ayrıca 5 tank için arka plan radyasyon değerinin 5 katı düzeyde de radyasyon dozu ölçülmüştü. Ve gelelim Aydın'a. Aydın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi halkı. Yanıbaşlarına yapılmak istenen yeni jeotermal enerji santralinin sondaj çalışmasının durdurulmasını istiyor. Köylüler bir platform oluşturarak jeotermal enerji santraline karşı mücadele etmenin yolunu aramaya başladılar. Jeotermal enerji kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu Aydın'da sondaj çalışmaları halkın yaşam alanlarını ve tarımı şu anda tehdit ediyor. Efeler ilçesi İmamköy mahallesi sakinleri uzun zamandır var olan sondaj alanına yenilerinin eklenmesi üzerine. Sonunda harekete geçti. Sondaş çalışmalar için kamulaştırılan alan, mahallenin ilk öğretim okulu, sağlık merkezi ve yerleşim alanlarına çok yakın. Geçtiğimiz günlerde köy halkı Egecep Bileşeni Doğa Derneği üyelerinin gerçekleştirdiği toplantıda jeotermal enerjinin yaşam alanlarına etkilerini tartıştı. Jeotermal enerji santrali kurulmasına dönük girişime karşı 10 kişilik bir komite oluşturuldu. Komiteye görevlileri ilk iş olarak hukuksal süreç için Araştırma yaparak sondajın durdurulması ve köy yerleşkesi içinde sondaj istemediklerini çeşitli şekillerde ilgili kurumlara iletmeye karar verdi. Bunun için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yatırım Koordinasyon İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne verilmek üzere bir gecede 633 imzalı dilekçeler yazıldı. Aydın Valisi Erol Ay da bir görüşme gerçekleştiren komite valiye taleplerini iletti. Gölcük mevkiinde çalışmalarına devam eden Jeotermal Enerji Santrali yerleşim yerlerinin yanı başında bulunuyor. Santralin sıcak su boruları, zeytinliklerin ve tarlaların içerisinden geçiyor. Sondaj yapılan yerin hemen karşısında da bir hayvan çiftliği ve içinde büyükbaş hayvanlar bulunuyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.